Boynu devrik beyaz bir yakadan çıkıyordu. Saçlarını ince bir çizgiyle başının tam ortasından ayırmıştı. Bu çizgi kafatasının yuvarlaklığını izleyerek hafifçe aşağıya doğru iniyordu. Çizginin iki yanındaki siyah saç tutamları öyle parlaktı ki gören bunları tek parçadan ibaret sanırdı. Bu tutamlar Genç kızın kulak memelerini ortaya çıkardıktan sonra şakaklara doğru hafifçe dalgarı bir hareketle başın gerisindeki iri bir topuzun içinde kayboluyordu. Genç kızın elmacık kemikleri pembeydi. Giyisinin göğsüne iki düğme arasına erkeklerin yaptığı gibi e, bağa bir gözlük geçirmişti. Şal Üst kata çıkıp Rua babaya ''Hoşça kal'' diyerek gitmeden önce alttaki odaya tekrar indiği zaman kızı ayakta buldu. Gidip alnını pencereye dayamış bahçeye bakıyordu. Bahçedeki fasulye sırıkları rüzgardan yerlere devrilmişti. Kız döndü, ''Bir şey mi arıyorsunuz?'' diye sordu. E, ''Şarl, e, kırbacımı arıyor da'' dedi. Sonra karyolanın üstünde, kapıların arkasında, sandalyelerin altında aranmaya başladı. Kırbaç yere, çuvallarla duvarın arasına düşmüştü. Emma gördü. Charles nazik davranmak için hemen koşup, kendisi de aynı hareketi yaparak kolunu uzattığı sırada, göğsünün altında eğilmiş olan, kızın sırtına değdiğini hissetti. Emma kırmızı doğruldu, kırbacı uzatarak omzunun üstünden doktora baktı. Charles üç gün sonra yine geleceğine söz vermişti ama bu kadar beklemeden ertesi gün yine geldi. Sonra haftada iki kez gelip gitmeye başladı. Ayrıca hiç beklenmedik zamanlarda sanki kendi de farkında değilmiş gibi ara sıra uğradığı da oluyordu. İşler de yolunda gitti zaten. Hastatıp kurallarına uygun biçimde iyileşti. Aradan 46 gün geçip herkes Rua babayı evinde tek başına yürümeye çabalar görünce Şarl Bovary'i çok bilgili bir adam saymaya başladılar. ''Rua baba, İvton'un üstelik Rua'nın en iyi doktorları bile beni bundan daha mükemmel iyileştiremezlerdi doğrusu.'' diyordu. Şarl'a gelince Berto çiftliğine niçin bu kadar zevk duyarak geldiğini kendi kendine derinlemesine sormadı. Böyle bir şey aklına gelse bile gösterdiği bu ilgiyi herhalde hastalığın önemine, Ya da bu işten elde etmeyi umduğu çıkara yorumlardı. Çiftliğe gidişleri, günlük yaşamının önemsiz işleri arasında... ...bunun için mi sevimli bir ayrıcalık oluyordu acaba? O günlerde erkenden kalkıyor, dört nala yola çıkıyor... ...atını sürdükçe sürüyordu. Sonra yere inerek ayaklarını otlara sürtüp temizliyor... İçeriye girmeden de siyah eldivenlerini giyiyordu. Kendini avluya girerken, dönen kapı omzuna sürtünürken, horoz duvarın üstünde öterken, çiftlik yanaşmaları karşılamaya gelirken gördükçe çok hoşlanıyordu. Dağıl ambarıyla ahırları seviyor, kendisine kurtarıcım diyerek elini okşayan Rua babadan da hoşlanıyordu. Ayrıca Emma'nın mutfağın yıkanmış taşları üzerinde duran minicik tahta kunduralarını da seviyordu. Yüksek ökçeler kızı biraz uzun boylu gösteriyordu. Emma öne yürüdüğü zaman tahta tabanlar çabuk çabuk kalkarak kızın ayağındaki kunduranın tabanına sert bir gürültüyle çarpıyordu. Sonra Emma onu dış merdivenin son basamağına kadar geçiriyordu atını henüz getirmemişlerse orada durup bekliyordu daha önce vedalaştıkları için artık konuşmuyorlardı açık hava kızı her yandan sarıyor ensesindeki darmadağın kısacık saçları uçuşturuyor ya da önlüğünün şeritlerini kalçasının üzerinde sallayarak bunları incecik bayraklar gibi dalgalandırıyordu. Şal Bovary buzların çözülme zamanında yine çiftliğe gittiğinde avludaki ağaçların kabuklarından sular sızıyor, yapıların damlarındaki karlar eriyordu. Emma kapının önündeydi. Gidip şemsiyesini getirerek açtı. Şemsiyenin yanar döner kumaşı Beyaz tenini kımıltılı yasımalarla ışıldatıyordu. Kız şemsiyesinin altında sıcak sıcak gülümsüyordu. Gergin hareli kumaşın üzerine de su damlalarının teker teker düştükleri duyuluyordu. Şarlın Berto çiftliğine ilk gidişlerinde karısı da hastanın durumunu soruyordu. Üstelik Gerçek usule göre tuttuğu hesap defterinde Bayrua için bomboş güzel bir sayfada ayırmıştı. Adamın bir kızı olduğunu duyunca sağdan soldan bilgi topladı. Emma Rua'nın Ursulin Rahibeleri okulunda yetiştiğini, iyi bir eğitim gördüğünü öğrendi. Bu yüzden de kızdan setmeyi, resim yapmayı, gergefi işlemeyi biliyormuş. Coğrafyayı piyano çalmayı da öğrenmişti. Hele de bu onu büsbütün çileden çıkardı. Kendi kendine demek onu görmeye gittiği zamanlar bizimkinin ağzı bunun için kulaklarına varıyor. Yağmurda lekeleneceğinden korkmaksızın yeni yeleğini bundan giyiyor. Vay mendebur karı vay diye söylendi. Bunun üzerine içgüdüsüyle o kızdan tiksini verdi. Önceleri dokunaklı sözler söyleyerek içini boşalttı. Şarl bunları anlamadı. Sonra da kadın ileri geri konuşmaya başladı. Ama Şarl fırtınanın patlamasından çekindiği için bunları geçiştirdi. En sonunda kadın damdan düşercesine açıktan açığa çıkışmaya başladı. Şarl bunlara nasıl karşılık vereceğini bilemiyordu. Karısı diyordu ki Ruh'a iyileştiğine ve henüz vizite paralarını da ödemediğine göre ne var sanki ikide bir Berto çiftliğine gidecek. Haa demek birisi var orada. Öyleyse sözü sohbeti yerinde dikiş nakış bilen akıllı birisi var. Sen de bundan hoşlanıyorsun. Kentli küçük hanımlar gerek sana. Sonra ekliyordu. Ruh'a babanın kızı Kentli bir küçük hanımmış ha? hadi canım sende, büyük babaları çobandı. Sonra bir amca oğulları var, kavga sırasında elinden kaza çıktığı için az daha mahkemeye düşüyordu. Bütün bunlar bu kadar palavraya, pazar günleri kontesler gibi ipekli giysiler giyip kilisede boy göstermeye değmez. Geçen yıldan kalma kozalar olmasaydı birikmiş borçlarını zor öderdi adamcağız. Şar'la bu laflardan usanç geldiği için artık Berto çiftliğine uğramaz oldu. Karısının birdenbire sevgisi çoğalmış, uzun uzun ağlayıp kocasını şapur şupur öptükten sonra dua kitabına el bastırarak oraya bir daha gitmeyeceğine yemin ettirmişti. Şar boyun eğdi ama içindeki arzunun yarattığı korkusuzluk Takındığı bu kölece tavır karşısında başkaldırdı. Bunun üzerine kendince şöyle düşündü. Madem ki karım bana bu kızı görmeyi yasakladı, Öyleyse benim de onu sevmeye hakkım var. Sonra karısı sıskaydı. Kazma gibi dişleri vardı. Yaz kış omuzlarına bir şal örtüyor. Şalın sivri ucu kürek kemiklerinin arasına kadar iniyordu. Kaskatı bedenini daracık, Çok kısa giysiler sarıyordu. Bu yüzden de ayak bilekleri, kurşuni çorapların üzerine çaprazlama sarılmış ayak bağları görülüyordu. Şarlın annesi zaman zaman oğluyla gelinini görmeye geliyordu. Ama aradan birkaç gün geçince gelin kaynanasını oğluna karşı kışkırtırcasına davranıyordu. Bunun üzerine ikisi de sanki birer bıçak haline gelerek... Olur olmaz düşünceler ileri sürüp adam adamcağızı koyun kurban eder gibi boğazlıyorlardı. Fazla yemek yiyorsun, hiç doğru yapmıyorsun. Hem ne diye her önüne gelene içki ikram ediyorsun? Fanila giymeyeceğim diye sürekli direnip duruyorsun. Neden yani? Derken bahar başlarında Şarlın karısının paralarını saklayan Ingovil kasabası noterlerinden biri, kendisine emanet edilmiş ne kadar para varsa cebine indirerek kaçıp gitti. Kadıncağızın elinde gerçi değeri altı bin frank kadar tutan bir gemi hissesiyle Sen françois sokağındaki ev kalmıştı ama bu kadar şişirilen o servetten birkaç parça eşyayla bir iki giysi bir yana hiç kimse evde bir şey görmemişti. Olayı aydınlatmak gerekiyordu. O zaman Diyep'teki evin temel direklerine kadar ipotekli olduğu anlaşıldı. Kadının noterde ne kadar parası olduğunu sadece Tanrı biliyordu. Gemi hissesinin değeri ise 3000 frankı geçmiyordu bile. Demek kadıncağız yalan söylemişti.